Eidâhe illallâhu, vattahu la şerifele, ve eşhedü enne Muhammeden aftuhu ve rasulün. Yâ eyyuhel lezina emann attaqullâhe haqatukatihi, ve la temutunne illa ve entum muslimun. Yâ eyyuhel nâsultequ rabbakumul lezî khalakakum min nefsin vahidetin ve khalakaminhâ zavgeha. Ve bessa minhumâ ricalan kesíra وقال تبارك الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصحح لكم ما عملتم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استهل حديث كتاب الله خير هذه هدي محمد صلى الله عليه وَشَرَّا لُمُورٍ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَتٍ بِدَى وَكُلَّ بِدَةٍ ضَلَالَي وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي نَارٍ Caddetül Beyda Şerhinde Rasuller'e iman bölümü Allah Azze ve Celle'nin Yahya bin Zekeriya Aleyhemez emri başlığında kalmıştık. 1125 numaralı ribayet Haris Eleşari Radiyallahu anh'ten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, Zekeriya'nın oğlu Yahya Aleyhisselam'a beş şey yapmasını ve bunu İsrail da yaptırılmasını emretmesini buyurdu. Yahya Aleyhisselam bu beş konuda biraz yavaş davranır gibi oldu. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam ona şöyle dedi. Allah sana bu beş konuda yapman gerekenleri ve da oğullarına da yaptırmanı emir buyurmuştu. Ya sen emredersin veya ben emredeceğim dedi. İsa aleyhisselamla Yahya aleyhisselam akraba aynı dönemde yaşıyorlar. Yahya aleyhisselam şu cevabı verdi. Bu beş konuda beni geçersin, yere batırılmamdan ve azabı uğramaktan korkarım. Sonra Yahya aleyhisselam halkı Beytül Makdis'te topladı. Mescit doldu. İnsanlar her tarafı doldurdular. Yahya aleyhisselam şöyle dedi. Allah beş konuda benim yapmam gerekenleri ve sizin de yapmanız gerekenleri size emretmemi emir buyurdu. Bunlardan ilki kulluğunu sadece Allah'a yapıp ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdır. Allah'a ortak koşan kimsenin örneği şöyledir. Bir kimseti kendi öz malından altın ve gümüşle bir köle satın alın sonra da o köleye işte malım işte evim. Çalış ve bana hakkını öde Diyen kişinin örneği gibidir O da çalışmakta ve Kendi efendisinden başka birine Ödeme yapmaktadır Hanginiz kölesinin bu durumda Olmasına razı olur Allah size namaz Kılmanızı emretti yani beş şeyin ikincisini sayıyor şimdi namaz Kılmanızı emretti Namaz kılarken yüzünüzü Sağa sola çevirip bakmayınız Çünkü Allah Kılmaktadır Kulu namazında yüzünü sağa sola çevirmediği sürece yüzünü kulundan ayırmaz. Ve Allah size orucu emretti. Bunun örneği ise şöyledir. Bir grup arasında olup beraberinde bir mis kabı bulunan kişinin durumuna benzer. Hepsi ona hayran olur veya o koku onların hepsini hayran eder. Oysa oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur.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 Bu da beşincisi. Bunun örneğini de düşman tarafından süratle takip edilen ve sonunda kendisini sağlam bir kaleye atıp kendisini onlara karşı koruyan kimsenin durumu gibidir. Kul da böyledir. Allah'ı hatırlamakla kendisini şeytana karşı korumuş olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben de size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Dinlemek İtaat, cihat, hicret ve cemaat Kim cemaatten bir karış ayrılırsa İslam bağını boynundan çıkarmış olur Ancak cemaate tekrar dönerse o zaman başka Kim cahiliye davası iddia eder Ve cahili sistemleri müdafaa ederse Cehennemlik kimselerdendir Bunun üzerine bir adam Ey Allah'ın Resulü Bu kimse Oruç tutsa da namaz kılsa da aynı mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır. Siz Müslümanlar olarak Allah'ın davasını ve sistemini tutunuz. Çünkü o size Müslümanlar ve müminler ve Allah'ın kulları ismini vermiştir buyurdu. Bunu Müslüm'ün şartına göre Sayısnat'la Tirmizi Sünnen'in de tayalis Ibn Uzeyme Sayyhinde, Hakim Müsnedirek'te, Ibn İbban Sayyhinde, Ahmet Bin Ambel Müsnedde, Begavişer-i Sünnedde, Ebu Yala Müsnedinde ve El-Mefaridde, Ebu Beyt El-Hutef Vel-Mewaidde, Taberani mucem Kebir'de, İbn Kani Mucem'de, İbn Batt-ı El-Ibane'de, İbn Vişran Emali'de, Acur-i Eşşeriya'da, İbn Şahinet Tergib'de, Beyhakif Sinan-ül Kebir'de, İbn Asakir'de, tarihinde rivayet etmiştir. Çok Kapsamlı bir hadistir. Ee, İbni Kayyım Rahimullah Vavilü sayf diye bir eseri var. Ee, sadece bu hadisin şerhi üzerine. Bir kısmında da işte zikirler zikrediyor. Sabah akşam zikirler. Sonra bu hadisi şerh ediyor. Bu e, çevrilin burada da çoğumuzun aldığı kitap Rahmet Yağmurları diye çevrildi. Orada bu hadisin şerhidir o kitap. Önemli bir hadistir yani. Üzerine Öyle bir şerh yazmıştır İbn-i Kayyum Yani hadiste zikredilen Meseleler temel şeylerdir 5 konu Allah'a ibadet edip hiçbir şeye ortak koşmamak e, Namaz kılmak Yani namazda da diyor ki Hadiste yüzünü sağa sola Çevirmediği sürece yüzünü kulundan ayırmaz Yani namaz e, Ankebut suresinde Geçtiği üzere Eee اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَشَّيَ وَالْمُنْكَرِ Yani namaz fuşriyattan ve mümkerden alıkoyır. Bunun tefsirinde müellif aktarıyor sahih tefsirde yine. İbn-i Mesud diyor ki, kıldığı namaz kişiyi diyor fuşriyattan ve mümkerden alıkoymuyorsa Allah'a yakınlığını değil uzaklığını arttırır diyor. Yani bu amellerin içinin dolu olmaz. Amellerdeki tevhid o da nedir? İki şeydir yani bizim onlara dikkat etmemiz lazım genel kullukta bir amelin sadece Allah için olması yani niyet kısmı burada riya karışmayacak niyet sadece Allah için olacak Allah ile beraber başka bir şey için de olmayacak mesela münafıkların namazı hakkında da Allah Azze ve Celle Nisa suresinde وَاِذَا قَامُوا اِلَى السَّلَاتِ قَامُوا قُسَالَ onlar namaza tembelce kalkar diyor يُرَعُونَ النَّاسِ insanlara riya yaparak diyor devamında da veskurunallahi illa velayeskurunallahi illa qalil diyor. Allah'a da çok az zikrederler diyor münafıklar hakkında. Yani bu niyetle alakalı kısmı. Her amelde olduğu gibi iki şart. yani tevhidi sağlayacak la ilahe illallah kısmı, Muhammedun Resulullah kısmı. Yani namazımızın bir niyet meselesi Allah uygun olması her amelde böyle. İki sünnet uygun olması. Yani Sadece Allah için olması, halis olması ve sünnet uygun olması. Yani biz sadece namazda ya da zahiri ibadetlerde değil, her meselede sadaka verirken, işte oruç tutarken, ilimle istigal ederken, işte kendi aramızdaki muamelelerde bir, Allah rızasına gözeteceğiz. İki, yaptığımız amelin keyfiyeti olarak da bunu sünnet uygun yapacağız. Yani biz namazımızı mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu arada aradaki hadiste Sallu kema Beni gördüğünüz gibi namaz kılın. Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de öyle namaz kılın. Burada bize düşün her amelde bizim bunu gözetmemiz lazım. Bir, ben namazı niye kılıyorum? Önce buna bakacağız. Allah kulluk için. Kiş, kişiyle şirk küfür arasında namazın terki vardır. Yani namaz en önemli ameldir. Ebu Rer radıyallahu anh diyor ki Estağfurullah Abdullah bin Şakik diyor Tirmiz'deki hadiste tabinden Nebi aleyhissalatü vesselamın ashabı Namazın terkinden başka hiçbir ameli Küfür olarak görmezlerdi diyor Yani zahiri amelden bahsediyor Şimdi Bir bunu bileceğiz İki ondan sonra yaptığımız amelden Niyetimizi hale kıldıktan sonra Resulullah aleyhissalatü vesselama uygun yapacağız Namaz bu şekilde. Yani biz aynı şekilde namazı e, işte sahih delillerle kırdık, kıldığımıza iman ediyoruz. Elimize ulaştığı şekilde, ulaştığı kadarıyla. İnşallah öyledir. Ama bunu böyle kılıyoruz diye oradaki huşuğumuzdan, niyetimizde bunların üzerinde de mücadele vermemiz lazım. Her amelde böyle. Oruç öyle, kulluk öyle. Sonra sadaka geliyor. Yani bu bütün ameller böyle. Bir de zikir meselesi zikrediyor en sonunda. Yani e, zikir kulun her daim yapabileceği bir ameldir. Mesela işte, bu arada hadiste Ebu Musa Aleyhisselatü'nü Allah'ı zikredenle zikretmeyenin misali ölüyle dili gibidir diyor. Meselül hayyüvel meyyit ölüyle dili gibidir diyor. En büyük zikir de yani zikir genel bir kavramdır. Zikrin en büyüğü namaz kılmaktır. Bunun altına birçok şey girebilir yani en büyük zikir o Ankebut suresindeki ayette de e, devamında Zikrullah-ı Ekber, Allah'ın zikri en büyüktür diyor. Yani bu üzerinde çok düşünülecek e, amel edilecek amel, amel olarak düşünülecek tefekkür edilecek mühim bir hadis o kitapta da İbn-i Kayyum Raymoğlu'na güzel şerh ediyor bu hadisi yani diğer rivayetlerle beraber o rahmet yağmurları diye çevrilen kitapta oraya bakılır. Nebi aleyhissalatü vesselam da Ben de Allah'ın emrettiği beş şeyi emrediyorum diyor. Bunlar da yani çok temel meseleler dinlemek, itaat, cihat, hicret ve cemaat. Bunlar da yani selefin üzerinde bulunduğu en temel meseledir Burada cihat meselesi sadece kıtal manasında alınmasın yani. Dini savunma, ilmi cihat, hicret ve cemaat aynı şekilde alınmasın. Allah Resulü bunu emrediyor. Devamında da kim cemaatten bir karış ayrılırsa İslam bağını boynundan çıkarmış olur diyor. Ancak cemaate tekrar dönerse o zaman başka diyor. Yani cemaat katader ayım Allah diyor ki fırka ehli diyor. Beraber olsalar bile onlar fırkadır diyor. Aynı yerde yaşasalar bile. Ama cemaat diyor dünyanın neresinde olursa olsun beraberdir diyor. Tektir diyor. Yani biz burada kendi bildiğimiz, kendi çevremizde dünyada elbette ki başka ilimleri, başka bu Mehmet üzere giden alimler her zaman Allah bulunduracak. Burada kastımız bu cemaat. Yoksa dünyada tek cemaat biziz diye bir şey yok, mesele yok. Yine aynı şekilde devamında da cahiliye davası yüden, onları müdafi edenin cennemlik olduğunu söylüyor. Bu kimse namaz kılsa da, oruç tutsa da durum böyledir. Burada bir de bu hadisi şeye kullanıyorlar, ee, o doğru bir kullanım değil mesela sonda Allah size Müslümanlar ismini vermiştir diyor. Bazıları diyor ki işte Ehl-i Sünnet ismi ya da Selefi ismi bunlar Bidat isimlerdir diyor. Böyle şeyler duymuşsunuzdur çok. Yani bu Elbani Raymullah'a soruluyor, ee, hoca tercüme etmişti sitede. Yani Müslüman ismi varken neden Selefi ismi, neden Ehl-i Sünnet ismi? Şimdi şöyle bir durum var. Sahabe döneminde ilk çıkan, cemaatten ilk ayrılan fırkakim hariciler değil mi? Bundan önce Müslümanlar arasında akidevi bir ihtilaf yok. <gülüyor> Dünyavi çekişmeler var. Savaşlar, çekişmeler, fitneler dünya üzerine, din üzerine değil. Yani halifelik meselesi başka sahabeyin kendi arasında yaşadıkları. Ve orada hiçbiri Kimse bulamaz ki birbirini küfürle itham etsinler. Ya da atidevi, dinle alakalı bir meseleden dolayı bir ihtilafları yok. Burada ilk çıkan grup haricilerdir Ali radıyallahu döneminde. Ali radıyallahu anh'ın e, muhabbeti anh savaşırken sıffinden böyle bir ekip çıkıyor. Diyorlar ki sen diyor küfre girdin diyorlar niye Allah'ın hükmüyle hükmetmedin. Ve bununla da kalmıyor, yani sır küfür meselesi değil, hariciler tamamen İslam hakidesine bir eleştiri getirmeye başlıyor. Bu ilk defadır. Mesela diyorlar ki, halifenin Kureyş'ten olmaz gibi bir zorunluluk yok diyorlar. Bu sahabe arasında bilinen bir mesele. İlk çıkan hariciler bunu reddediyor. Böyle bir şey yok diyorlar. Böyle bir şey olmasına gerek yok. Zaten sünnete itibar etmiyorlar. İlk çıkan o muhakkime hariciler dediğimiz, hakem olayındaki hariciler... İlk defa dine yani sahaben üzerinde bulunduğu itikada bir eleştiri geliyor hariciler döneminde. E şimdi bu adamlar biz Müslümanız diyorlar. Bunlar da hatta sırf Müslüman biziz diyorlar. Devam ediyor. Ondan sonra kader meselesinde konuşanlar çıkıyor. Yani bunlar hep birbirini doğruyor. Bunlar da biz Müslümanız diyor Hatta biz e, adalet ve tevhid ediyiz diyorlar mutezile fırkası. Yani asıl adaleti ve tevhidi ikame eden bizleriz diyorlar. Müslümanların asılı biziz diyorlar. O manada. Hak, fırka biziz. E şimdi bunlar da Müslüman. O zaman e, bu dehlevi ismi çok var da bu hadis ehlinin tarihi kitabı. Orada e, müellif hadis ehli ismine zaten delil getiriyor sahabeden itibaren. Bu Ebu Allah'tan ve onlardan diğer sahabelerden bu isme doğrudan ya da dolaylı delalet eden şeyler getiriyor. Deliller getiriyor. O zaman sünnet ehli hadis ehli anılmaya başlıyor. Kim? Sahabeler ve onların aktardıkları rivayetlere tabi olan kimseler. Buraya kadar güzel. Ehli sünnet. Diyecekler ki Selefi ismi nereden çıkıyor o zaman? Çünkü devam edelim. Yüz sene, 200 sene sonraya gidin. Bu sefer ne oluyor? Bu İşte isim sıfat meselelerinde çok konuşanlar çıkıyor. İşte müşebbiye fırkası Allah'a malukuna benzetenler. Onun karşısında da isim sıfatlarını alan ya tamamen tenz, iptal edenler, tatil edenler, mutezile ve cehmiye gibi fırkalar çıkıyor. Bunlar da kendilerini biz ehl-i sünnetiz Sünnet-i ehl Sünnet Sünnet Ama sonra kim çıkıyor aralı? Eşari çıkıyor. İmam Eşari çıkıyor. Kendisi mutezile iken dönüyor mutezileleri reddiye veriyor. Çok sert reddiyeler veriyor yıllarca. O dönemde İmam Eşari yani mutezile ile sünnet eyle arasında bir yol tutuyor. İkisinin arasında. Yani selefin isim sıfat meselelerindeki kader meselesindeki itikadıyla mutezilenin ortaya koyduğu şeylerin arasında bir yol tutuyor. Ve hiçbir mesele tek başına kalmaz zaten. Yani bir kişi isim sıfat meselesinde bir bidat ortaya atarsa buna mecbur olarak kader meselesine de girmek zorunda. Orada da bir yola girmek zorunda. Ona girdiği zaman iman, nifak, küfür bu kavramları yeniden doldurmak zorunda. Bidat elinde böyledir. Hariciler mesela ilk defa neyle çıktılar? İşte sen Allah'ın dinleriyle hükmetmedin. Bu onları günah işlerini tekfire götürdü muteziyle kaderi reddetti. Kaderi reddettiği zaman Allah'ın sıfatlarında bazı şeyleri iptal etmeye götürdü. Mecburdur bu. Böyle bir iplik gibi gider bu. Şimdi bu Eşari böyle bir yol tuttu ki İmam Eşari'nin kendisi sonraki alimlerin hepsini aktardığına göre son senelerinde minbere çıkıp ben Ahmet bin Hanbel'in mezhebi üzereyim deyip önceki dediklerini reddediyor. İnkar ediyor. yani Ama bugünkü Eşari dediğimiz kimseler O da e, siyasi sebeplerden eşarilik resmi mezhep kabul ediliyor. O yüzden o ara yolunu alıyorlar eşarilerin. Ki bu eşarilik çıktığı zaman diyorlar ki bu yolu tutanlar, ona kendini nispet edenler Hicri 300'lerde. Yani biz biliyoruz bu tam doğrusu değil diyorlar. İsim sıfatta Selefin yolu asıl yolu. Biz işte cahiller yanlış anlamasın işte bu mutezileye sakmasınlar tamamen reddetmesinler işte Allah'ın elini tamamen reddetmesinler diye biz ona diyoruz ki yedullah Allah'ın kudretidir diyoruz. Ona da lügattan kendince delil getiriyor. Bu tuttuğu ara yol mezhep ediniliyor. Ve bir zaman sonra diyorlar ki selefin yolu daha bizim yol da hak. Bir zaman daha sonra diyorlar ki selefin yolu mücessimelik. Yani onlar Allah'a e, malukuna benzetiyor. Bizim yolumuz asıl hak diyorlar. Böyle aşama aşama önce bir mahçut bir şekilde biz bunu böyle yapmak zorundayız. Sonra selefin yolu da hak, bizim yolumuz da hak diyorlar. Üçüncü aşamada da diyorlar ki selefin yolu şey mücessimelik, sapıklık diyemiyorlar. O yüzden diyorlar ki selefin yolu daha tedbirli, bizimki daha ilmi diyorlar. Sonra eşarilik dediğimiz mesele mezhep ediniliyor. Ve iki mezhepte yani 4 mezhep diye bildiğimiz şafilik ve malikilik fıkhi mezhep sayılıyor. Yani şafinin ve malinin itikadı alınmıyor. Eşar'ın itikadı şafi, şafiler ve malikiler için itikat mezhebi deniyor. Hanefilerde de maturidilik çıkıyor aynı dönemde. Bunlarda birçok pürüzler var bu mezheplerin içinde. Kader tanımı, işte Allah'ın işte kulların fiilleri, Allah'ın sıfatlarını farklı yorumluyorlar. Bir tek kim kalıyor? Selefin mezhebi üzere, isim sıfatta. Hanbeliler kalıyor. O yüzden e, Hanbeli diye bir dönem anılan kişiler aslında Selefin yolu üzere iyi denilir. İsim sıfat meselesinde. O zaman onlara Hanbeli deniyor yani o zaman bu 4 mezhepten birine tabi olmak e, devlet nazarında zorunlusun yani bugün mesela biz işte TC vatandaşıyız diye övünüyor muyuz ya da işte iki kimliğini taşıyoruz, iki bayrağını taşıyoruz ama olmak zorundasın yani bunu yapmazsan e, can, mal, hiçbir şey yapamıyorsun dışarı gidemiyorsun, kimlik taşımak zorundasın, o zaman da bu 4 mezhepten birine intisap etmek zorundasın en azından devlet nazarında işte hanbelilik de Eşari ve Maturidi yoktur. O yüzden bugünkü Hamdeliler de hala isim sıfatta e, yani Eşari ve Maturidi mezhebini kabul etmezdir. Hamdelilik o yüzden bir dönem öyle alınmıştır. İbn Teymiyye de El-Munteka'da açıklıyor bunu. Türkçeye çevrilen Şiyalara Reddiye kitabında. Şimdi buradan e, istisnalar var tabii. Mesela İbn Cevzi var Hamdeli ama Eşaridir. İstisnaıdır. Hamdeliler normalde Eşari ve Maturidi değildir. O yüzden de bugün mesela selefiliği öğrenip ona yönelen kişi direktman şeye yönlendirilir. Mezhep taklit eden kimseler. Hanbeli ol. Hanbelilik en iyisi diye. Ee, yani bu eşariler ehli sünnet kabul ediliyor bir dönem sonra. Ve ehli sünnetin aslı kabul ediliyor. Hatta Diyanet de mesela İslam Asitopedisi'nde selefiliği saymıyordu. Ehli sünnet mezheplerinde. Eşari ve maturili diliği sayıyordu. 2-3 sene evvel çıkan yerde 3. olarak da itiraf mezhebi Selefiye'yi sayıyorlar. Eşari, Maturidi, Selefiye. Şimdi Eyl-i Sünnet'im dediğin zaman Eşari, Maturidi ve ondan sonra çıkan işte Sufiler sünnetin gerçisi olmayan ve Rafizi olmayan neredeyse herkes sünnet ehliyim diyor. O zaman da sen diyorsun ki Selefi'yim. Selefi'yim ne demek? Elban'ın açıkladığı gibi eee Kitap ve sünneti kabul ediyorum. Sadece kitap sünnet mi? Vahi olarak öyle. Ama kitap ve sünneti selefin anladığı şekilde kabul ediyorum. Bunu dediğin zaman kimden ayrılıyorsun mesela? Bir zahiriden ayrılıyorsun. Çünkü bir zahiri mesela lügatla girer ayet-i hadise. Hatta e, sahabenin e, Allah Resulü'nün yanında yaptığı izahları takrili sünnet gibi şeyleri almaz. Böyle değişik yorumları vardır. Selefiyim dediğin zaman Bu e, mezheplerdeki Bu meneşlerdeki kimselerden kendini Teferri etmiş oluyorsun Yani bu bidat bir isim değildir Bu şekilde çünkü e, Selefin anladığı gibi Selefin iman ettiği gibi iman etmek Esastır Allah Azze ve Celle Bakara Suresinde de Fein amenu Bimislim ve amentum bihi Fekadih tedav diyor eğer diyor Allah Resulü hakkında demiyor bunu yani Onun iman ettiği gibi iman ederseniz demiyor Bu kıyamete kadar Müslümanlara bir hitaptır. Onların iman ettiği gibi diyor Allah Azze ve Celle. Yani sahabeye hitap et. Onların iman ettiği gibi iman ederseniz hidayet bulursunuz diyor. Diğer türlü diyor, humfi çıkak diyor. Bir çıkak, bir çatışma, çelişme içinde olursunuz diyor. Ya bu konuda deliller çoktur. Hani selefin kitap ve sünneti aldığı gibi almamız. O yüzden biz selefi izliyoruz Yani bugün bu ismin tabii içi boşaltılıyor. Nasıl boşaltılıyor? İşte medya, şeyle yani bu isimler e, döneme göre yani bunlar ayet, e, kitap ve sünnette gelen kati meseleler değil, ıslılayı bakmak gerekiyor. Ama bir kimse çıkıp buna bu bidattır diyemez. Çünkü bugün dediğim gibi e, Yaşar Nuri de Müslümanım diyor, Kadiyani de Müslümanım diyor, Işıkçı da Müslümanım diyor. O yüzden kendi mez mezhebini, kendi menecini beyan etmek için selefi ya da Ehl-i Sünnetim yerine göre demek bunda bir şey yoktur. E, beyis yoktur. Bu tarz rivayetlerde bu kişilere o manada delil olmaz. Çünkü sahabede kendini e, teberri etmiştir. Haricilerden, diğerlerinden, tabi'nin aynı şekilde. Diğer bidat fırkalarından bu şekilde teberri etmiştir. Şu rivayeti de verelim lütfen. Asabül Keh 1126 numaralı rivayet İbn Abbas radıyallahu anh'a Muaviye ile beraber Rum yakıllarındaki Madik gazvesindeydik O sırada Asabül mağarasına mağarasını vuradık Muaviye radıyallahu anh Bize mağara açılsa da onlara baksak dedi İbn Abbas radıyallahu anh'a Dedi ki Ol Olmaz Allah senden daha hayırlı Kişiyi bile bundan menetti. Allahu Teala şöyle buyurmuştur Eğer onların durumlarına mutlali olsaydın dönüp onlardan kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Kehf suresi 18. ayet. Muaviye radıyallahu anh onların ilmine ulaşmadın bırakmam dedi. Mağaraya adamlar gönderdi. Adamlar mağaraya girince Allah onlara bir rüzgar gönderdi ve bu rüzgar kendilerini dışarı çıkardı. Bu İbn-i Abbas radıyallahu anh'a ulaşınca Asab-ül Kehf'i şöyle anlattı. Bunlar zalim bir kralın memleketindeydiler. Halk putlara bile tapmaya başlamıştı. Bu gençler ise şehirdeydi. <gülüyor> Halkın putlara taptıklarını görünce şehri terk edip gittiler. Allah Azze onları birbirleriyle anlaşmaksızın bir araya getirdi. Birbirlerine nereye gideceklerini sordular. Bir kısmı gideceği yeri diğerlerinden sakladı. Çünkü her biri diğerinin şehri neden terk ettiğini bilmiyordu. Birbirlerine durumlarını anlatacaklarına dair söz verdiler. Herkes bir tek şey için şehri terk etmişse bir sorun olmayacak. Aksi anlattıkları şey gizli kalacaktı. Hepsi tek kelime üzere toplandılar. Kez suresi 14-16. ayetlerde geçtiği üzere Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasını ilah diye çağırmayız. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindirler. Bari onlara dair açık bir delil getirselerdi. Öyleyse Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kimdir? Madem ki siz onlardan ve onların Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve işiniz de sizin için fayda ve kolaylık kılsın. Bunlar kaybolunca nereye gittiklerini bilmeyen aileleri onları aradı. Durumu krala haber verdiler. Kral bugünden sonra bunların başında bir durum olacaktır. Bunlar suç, suç işlemedikleri halde ortadan kayboldular dedi. Kurşundan bir levha isteyerek üzerine bu kişilerin isimlerini yazdı. Ve levhayı hazinesine bıraktı. Yoksa sen kef ve Rakim asabını bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? Kehf suresi 9. ayetinde geçen Rakim, <gülüyor> Rakim isimleri levhaya yazılan ve gidip mağaraya giren kişilerdir. Mağaraya girinceye kadar ilerlediler. Allah onların uykusunu getirdi ve uyudular. Eğer güneş ışığı onlara değecek olsaydı onları yakardı. Eğer uyurlarken bir taraftan bir tarafa dönmemiş olsalardı toprak vücutlarını yer bitirirdi. Bu yüzden Allah Tebareke ve Teala Kehf suresi 17-18'de şöyle buyurmuştur. Güneşi görürdü. Doğduğu zaman mağaralarının sağına meyledir. Batarken de sol taraftan onlara isabet etmeden geçerdi. Onlar mağaranın bir köşesindeydi. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o hakkı ulaşmıştır. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir dost bulamazsın. Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyarık sanırdın. Onları sağa sola çevirirdik. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Sonra bu kral gidip yerine başka bir kral geldi. O putları kırdı. Allah'a ibadet etti ve insanlar arasında adaleti gözetti. Sonra Allah bu kişileri istedikleri bir hal üzere uyandırdı. Onlar birbirlerine ne kadar kaldınız dediler. Keh Suresi 19'da geçtiği üzere. İçlerinden biri bir gün dedi. Bir diğeri de günün bir parçası kadar kaldık dedi. Bazısı da daha fazla kaldıklarını söyledi. Büyükleri ise...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 Genç şehre gelince bir işaret Gördü ve onu tanımadı Bir bina gördü onu da tanımadı Sonra bir fırınca Girdi ve ona deve yavrusu Ayağı büyüklüğünde bir dirhem verdi Bu arada e, Allah alem domuz Yahudilerde zaten e, Haramdır O yüzden Avrupa'daki Müslümanlar mesela e, Genelde Yahudi marketlerinden Alışveriş yaparlar Helal et olarak ortaktır Yani e, Hristiyanlarda da tahrif edilmiş bir meseledir tamamen. Çünkü Hristiyanlara göre e, onlarda bu konuda gevşeklik aşırıdır. Yani ibadet et de ne yersen ne iç zihniyetiyle helal kılınmıştır. E, yani domuz tahrif olunmuş bir meseledir. Yahudilerde de önceki şeriatlarda da domuz e, haramdır yani. O Hristiyanlığın tahrif olmuş meselesidir. Fırıncı bu, bu dirhemi tanımadı ve bu dirhemi nereden getirdin? Sen bir hazine bulmuşsun. Ya bana hazinenin yerini söylersin ya da seni valiye götürürüm dedi. Bunun üzerine genç ben valinin önde gelen adamlarından olduğum halde beni onunla mı korkutuyorsun dedi. Fırıncı baban kimdir dedi o da filandır dedi. Fakat fırıncı onu tanımadı ve kral kimdir diye sordu. Genç falan kişidir dedi.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 Onlar için dua edip bağışlanma dilemedir. Allahu Teala'nın şu ayeti bunu anlatmaktadır. Öyle ise asla bu kef hakkında delillerin açık olması haricinde bir münakaşaya girişme ve onlar hakkında hiçbirinden fetva sorma. Kef suresi 24. ayet. Yani Yahudilere sorma demektir. İbn Abbas öyle diyor. Hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Ancak Allah dilerse, unuttuğun zaman Allah'a zikret. Bunu Kehf Suresi 23-24. ayetler. İbn Abbas radiyallahu anh'a derdi ki, bir şey söylediğinde inşallah dememişsen, hatırladığın zaman inşallah de. Bunu da Müslüm'ün şartına göre sayısın adıyla İbn-i Ebi Atim tepsirinde, Vahidi El Vasit'te, Zeyla-i Tahricul i̇bn Hacer'de talik Talik'te rivayet etmiştir burla bırak almışıldı. Subhanak Allahumma ve ve la ilaha illa ente, estağfiruke ve I feel this. <laughs>